Evet. Yılbaşı yaklaşıyor hocam. Miladi yılbaşı yaklaşıyor. Ee, Tabi artık bilemiyoruz kaynağını ama e, yani kura çekerek birbirlerine hediye alma meselesi var. Bu acaba dinimizce sakıncalı mıdır? diye sormuşlar. Şimdi hediyeleşmek sünnettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesidir. Yani muhabbetin e, karşılıklı e, sevginin e, kuvvetlenmesine vesile olur. Yani insan mesela bir yere giderken bir hediye alır, götürür. E i̇şte siz sevdiğiniz birisine bir kravat alırsınız. Efendim işte, e, derim ki yengenize bir eşarp alırsınız filan. Veya bir arkadaşınıza kitap hediye edersiniz, kravat hediye edersiniz. E, bunlar güzel şeyler. Dini uygun şeyler, sevap şeyler, Peygamberimizin tavsiyesi olan şeyler ve sünnettir. Ancak diyelim ki on ev hanımı birleşti dedik ki de, biner lira koyalım 10 bin lira olsun ve beşer bin liralık iki kişiye kalın bilezik alalım Kimin şansına çıkarsa hmm. dediler efendim işte 10 tane ayrı harf koydular veya herkesin ismini koydular bir tanesi iki tanesi neden şey koydular altın dediler mesela çektiler. Bu olur mu? Sorusuna evet olur diyemeyiz. Hmm. Niye? Şimdi bugün e, piyango çekilişi var başında. İnsanlar bilet alıyorlar. Değil mi? Evet. E, Yılbaşı ki, çekilişi. Işte 10, lira alıyor, 10 liralık alıyor. 50 liralık alıyor. 100 liralık alıyor. 500 liralık alıyor. Yani binlerce insan e, ortaya para koyuyor. Sonra da yani bu işin başındaki e, kurum bir kura çekiyor. E, delim ki e, 100 bin kişi katıldıysa bu 100 bin kişiden 3 kişiye çokça para 30 kişiye 50 kişiye de belli miktar para veriyor. Gerisini al, ne oluyor? Havasını alıyor. Bu evet. e, ezlam, Kur'an-ı Kerim'in ezlam dediği şeydir. Yani fal oklarıyla, şans oklarıyla Oynanan kumardır ve caiz değildir. Yani hmm. o ev, ev hanımlarının örneği ile bu e, devlet eliyle yapılan işte milli piyango kurumu ile yapılan e, yılbaşı çekişlerin arasında bir fark var mı? Yok, yani hayırlısı. ha on kişi para koymuş içinden iki kişiye kura sonucu çekmişsiniz. Ha ha on kişi değil de on bin kişi veya yüz bin kişiye yüz bin kişi para koymuş, e, yüz bin kişi bunların içerisinde o da e, kura çekimiyle yapılıyor. Evet. Öyle değil doğru. mi? Hı -hı. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'de Es-sezü billah min Şimdi bu ezlem cahiliye döneminde mesela 10 kişi diyelim ki bir deve satın alıyor. E, efendim ondan sonra da bu oklar var mesela işte bir e, putaba e, bakan birisinin elinde bir torba var. Hı hı. O torbanın içinde oklar var. Oklardan çekiyorlar. İşte kimisine boş çıkıyor, kimisine dol çıkıyor vesaire. Yani kura çekiyorlar. Ya, bir, kura çekiyorlar. Sonunda e, şeyin hissesini, devenin parasını bir kişi ödüyor. Sonra bu deviyi kesiyorlar. Yani o devenin parasını... E, bunun detayı çok geniş de ben hı hı. şimdi girip zaman almak istemiyorum. Neticede kura çekiyor. Yani devenin parasını bir kişi veriyor, bir kişi veriyor. Deve kesiliyor ve fakirlere dağıtılıyor. Bunun adı eczam. Bu bir harap. Hı. Bak kendilerini almıyorlar. Halbuki bu arada kendilerini alıyorlar. Evet. Öyle şansa dayalı, şansa dayalı oyunlar Ezlem kavramına giriyor Kur'an-ı Kerim'deki. Ve e, kumar. Şimdi Mesela bu panayırlarda filan e, bir şey çektiriyorlar. Şöyle tombala gibi bir şey çekiyorsunuz. Yani bir 10 lira veriyorsunuz söz gelimi. Bir şey çekiyorsunuz. Birisi de boş çıkıyor. Bir başka çekiyor. boş çıkıyor, Bir başka çıkıyor. 20 liralık bir hediye çıkıyor. Bu nedir? İşte bu şans oyunudur. Kumardır yani. Evet. Yine Kur'an'ın diliyle yani, Kur şeytan Kur'an'ın kirliliğiyle Ezam şey. Şans oyunlarıdır. Yani bak. Kur'an'ın bile, Ya yülezine eminu innemel hamru İçki ve elime kumar. Hani kumar belli. E, bir de ezlam var. Şans oyunu. Yani kumar farklı bir şey. Ezlam şansa dayalı şey farklı bir madde Hı. olarak sayılmış. Onun için caiz değil. Evet.